Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâkûnnâ al-nehtediyel evlâne hâdâna allâh. Ve mâ tevfîkîmü at-ı sâmi illâ billâh. Ne kad jâetü Resulü Rabbinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb-i Muhammed. Allah'ım salli. Sallu alâ şefî'i iddûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ selam Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب هياحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خيرا متن وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولوا من أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم فعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله أحيانا Hacan yokum bilhakiyyul cayum, la ebla ve la billahi, Teala, bunu cuma gecesinde toplanmış bulunduğumuz bu ilim meclisinde bizleri affeylesin, mağfiret etsin. Amin. Şimdi Muhammed Awa Meh Hoca Efendi. Birkaç gündür bende misafir idi. Tabii ben ondan önce çıktım, izin aldım. E, sohbete size kavuştuk. Efendi Hazretlerimiz de bizdeydi. Görüştüler, uğurlaştılar, vedalaştılar. Onlar da havaalanına gidiyorlar. Allah yol selameti nasip eylesin. Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar. İnşallah rahman Diğer bütün alimler döndüler. En son o kaldı. 320-350'ye yakın alim telefonlar ediyorlar. Dün akşam Şam'dan aradılar. Evvelce gece Medine'den aradılar. Doktor Abdullah Aziz Kaki mübarek bir zat. Orada Medine'de müzede kurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün eserlerini muhafaza etmiş. Şu anda bütün yani sahabenin evlerinin yerlerine kadar biliyor. Hepsini uydudan tespit etmiş. Her şey yıkılsa diyor, yeniden Medine'de ne nerededir yeri tespitlidir. Doçenttir. O çok mübarek bir zat dediği bir sıkıntınız olursa e, biz dedi, bizde el var babasından, biz Medine ehliyiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gideriz, selam veririz, o sıkıntıyı söyleriz. Ya bugün ya bir gün sonra icabet gelir size. Ben de dedim ki, bu iftiralara uğradık, şu işler bir açılsın. E, açılsın şu iftiralarda. Neyse, üstüm gündüz çıkmış. Şimdi onlar çıkarsa biz ne oluruz? Kurtuluruz. He. Öyle mi? Tabii şimdi onlar çıksın ki bolca. Bizim ne olmadığımız? Provokasyoncu olmadığımız meydana çıksın. Allah'ın hikmeti neyse. Hemen dua icabet geldi inşallah. hep çağırıyorlar. Efendim Efendi Hazretimize çok teşekkür ediyorlar. Türk milletine size çok teşekkür ediyorlar. Efendim çok bizi güzel ağırladınız. ikram ettiniz. Hakikaten orada ben son gün tabi bu telaşlardan, iftiralardan, televizyonlardan, basın toplantılarından falan biraz hazırlıklar da yaptım tabi Arapça. ...konuşmalar, hazırlıklar, onları da hepsini... ...son gün sempozyumlara bile katılamadım. Yani şu sabah namazından... ...akşama kadar uğraşıyorum. O isimlerin tespiti vesaire. Hal böyleyken... ...işte... ...pazartesi gün gittim. Son kalanları uğurlayayım diye. Hemen hemen bir iki yüz tanesine kadar... ...uğurladık. Yani onlarda... ...bulundum, üzülüyordum çünkü. Ulema ile görüşemedik, tanışamadık... ...bir kısmıyla diye... Fakat hepsinin müşterek e, beyanları. Biz bu kadar e, toplantılara katıldık, sempozyumlara katıldık. Çünkü bunların hepsi. Efendim şimdi Arifan dergisini hazırladım. Bak dün gece uyumadım. Evet gece uyumadım. Orada 70 tane isim var. Efendim 150 tane isim yazdık oraya. O şimdi bütün o isimleri listesiyle göreceksiniz. Kimler katılmış? Bazı konuşmalardan içerikler yazdık ve bunlarla uğraşıyorum. Yarın sabahta bitireceğim inşallah. E koca bir dergi. Hemen hemen 30-40 sayfasını ben hazırladım yani. E, i̇ki gündür çalışıyoruz. E, bir yandan misafirimiz var. onla geziyoruz. E, size bir ilim sunalım. Buradan ne istifade oldu? Biliyorsunuz biraz Arapça e, ağırlıklı oldu konuşmalar ama fakat hepsinin müşterek sözü şu. Hepsi aradılar. Diyorlar ki biz bu kadar. Çünkü bunların hepsi, mesela buradan adam Tayland, Bangkok'taki bir ilmi muhazaraya gitti. Yani orada oralarda çok Müslüman var bankovun adını kötü duymuşsun işte kötü kötü adam kötü duyar. İyi adam iyi duyar. O onlar orada ilmi meclise gidiyor. Efendim orada çok alimler var bir de mahkemeler var, kadınlar var, fıkıhlar var. Uzak doğuda çok İslamiyet yaygın elhamdülillah. Mesela hepsinin bir başka programı vardı. Hepsi gittiler oralara katılıyorlar. Hepsi dekan yani İslami üniversitelerin dekanları, müdürleri, efendim reisleri böyle vasıflı insanlar. Biz bu kadar dünyada programa katıldık. Böyle feyizli, ruhaniyetli, çünkü onlar iki gün evvelden de ilmi muhazaralar oldu. Cumartesi sabah, pazar sabah. Onlara da katıldılar. Böyle feyiz aldığımız hiçbir şey bulamadık, dedi. En fazla feyizi burada bulduk. Çünkü burada bir ihlas var. Efendi Hazretlerimizin tabii bereketi var, feyzi var, nuru var. Yani orada Mısır'dan gelmişti bir oradan Diyanet Reisi Ali Cuma Efendi. O gelemedi. Onun yardımcısı geldi o da bir büyük bir alim doçent kitapları var bana hediye etti ya diyor efendi hazretleri yani içeri girerken kendimi tutamadım 15 dakika ağladım diyor 15 dakika ağladım şimdi bu zatları gördün mü Allah akla gelir Allah. <gülüyor> ama hangi gözle bakarsan ona göre nasibini alırsın onlar görüldü mü Allah akla gelir ve yanındakiler de şahit olduk diyorlar ben diyor tutamadım kendimi 15 dakika hüngür hüngür ağladım yani soruyoruz hepsini sırf efendi hazretleri bir kelam konuşmadı orada ama sırf manzara nedir manzara? O mübarek yüzünün cemaline aşık olduk diyorlar ya. Böyle bir şey görmedik. Bunların hepsi dünyadaki bütün alimleri, velileri tanıyan insanlardır yani. Görmedik biz böyle bir nur. Hakikaten yok değil mi? Yok biz kendimizin diye demiyoruz be. Bir de bir gerçek var orada da. Böyle bir nur hakikaten kimse de yok. O Ebu Nur Hazretleri gelmişti. Halep olemazından. Birçok meşayihı görmüş. Yaşı var 70-80 Yahu dedi mübarek ödüle dedi böyle parmağını değdiriyor ama devamlı diyor gözü yukarıda devamlı gözü yukarıda. Yani manevi alem, lahut alem, mirac dünya dünyayla alakası yoktur. Devamlı bu yukarı bakıyor mübarek diyor mesela. Böyle ara sıra bakar. Mübarek. İmam Gazali Hucjetül İslam diyor ki belki Elmürn kızı dalalde olur. Başka bir kitabı da var olabilir ama onun eserinde gördüm. Hatta ben rabuta kitabında naklettim. kaynağında yazdım. Allah dostları ayanen melekleri görürler diyor. Onun senin görmediklerini görürler. Bunların halleri farklı, başka Bak iki hafta evvel icazet oldu. Sonra akşam bize telefon ettiler. Bilmiyorum dedim mi size? Bir iki hafta evvel. Hani Efendi Hazretleri dedi Ahmet bizim arkasındayız. Bir üzüntüsü varsa bana anlatsın. Dedim mi öyle bir şey? Ha, O arada buyurmuş ki Ahmet hakkında birkaç kelam konuşuruz. Bunu kimse bir şey anlamadık. Bu iki hafta evvel oldu icaz etti. Cık. Duyanlar bana nakletti birkaç kişi. E, diyordiler biz bir şey anlamadık. Soramazlar. E, bana soruyorlar ben de dedim bir şey anlamadım ama ne icap edecek acaba? Tak bu iftira çıktı. Hiç bugüne kadar mesela senelerdir sesini böyle duymamıştınız. Dinlediniz mi sesini? Dinledim. He? Dinledim. Parmak alır mı? Kaç kişi dinlemiş bugün? E, maşallah siz be. Maşallah. Maşallah. Evet, Lale Gül Efemden indirilebiliyordu. Evet. Konuşabiliyor muymuş? İstediğini söyleyebiliyor muymuş? Ha o zaman herkes haddini bilsin. Herkes dikkat etsin. Ayağını denk alsın. Böyle Efendi Hazreti nasıl olsa konuşmuyor diye köşe kapmaca yapmasınlar. Efendi sağ. Başımızda. Allah bizi onun sağlığında ölüp de onun eliyle ahirete gitmeyi nasip eylesin. Amin. Biz ne istiyoruz? Bize ne ya? Nedir bu savaş ya? Nedir bu? Harbi yahu? Nedir bu fırtına? Ne gereği var bunların? Mübarek zat. Bütün ulema gelmiş. Müceddit ilan etmişler onu. Burada bunu beyan ettiler. Bu şeref Türkiye'ye yetmez mi? Dünya 40 küsur ülke. Bu şeref size yetmez mi diyor. Sizin memleketinizde böyle alimler var. Böyle bir zat var hepimiz diyor. Ona geldik sığındık diyor adam. Akkar müftüsü Hüsam ve er Hazretleri Tercüme ettim dergide çıkacak inşallah açıkça söyledi ya böyle bir şey olabilir mi? Niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Niye sıkılıyorsunuz bundan? Ha ne buyurdu Efendi Hazretleri? Bak nasıl karameti çıkıyor? Birkaç kelam konuşuruz. Konuştu mu? Konuştu. Ne dediğini duydunuz? Bu yeni çıkan kastesin yaptığı iftiradır. Ama nereden bu ocağa düştüler? Bu tuzağa düştüler. Onu da anlamadım ya. Yani. Allah ıslahı ailesin diyelim. Biz bedduacı değiliz, lanetçi değiliz, kışkırtıcı değiliz. Değil mi? Ama tabii halkımız doğal olarak tepki yapıyor yani. Adam kaç kişi diyor, Tüm birisi aradı, Mahmut abi diyor, işte çaykaradan o. Her taraftan arıyoruz diyor mesela. Abone iptalleri. Biz bir şey demedik kimseye. Ya bu sefer tabii soruyorlar, neden sebep iptal ediyorsunuz? Manşetten dolayı mı? Onlar da biliyorlar yaptıklarını. Manşetten dolayı mı diyor, manşetten dolayı diyoruz diyor. Ne gerek var buna? Bunu niye yaptınız ki? Bizle görüşebilirdiniz, konuşabilirdiniz, bize bir haber edebilirdiniz. Biz kaçak göçek bir insan değiliz. Efendim. Bize resmi izinler intikal etti. Biz bu izinleri gördük, ilan yaptık. E izin verme o zaman. Ama ben böyle bilmiyordum. 200 bin ile 300 bin arası katılım. Tespit etmişler. Katılabilir. Doğru bu. Efendi Hazretleri'dir. Ha bak onun gücünü bilsinler. İsterlerse bize kazlı çeşmeyi versinler. Bir milyonu iki milyonu doldurmazsam nam verdim. Ama efendi gelirse. ben de öyle bir güç yok. Bende hiçbir güç yok. Hep efendinin elidir. Ama biz burada gövde gösterisi yapma niyetlenmedik ki. Böyle bir şey yoktu yani niyette. Benim en azından böyle bir görüşüm yoktu. Ama Marifet Derneği bunu komitesi, üyeleri, onlar izinleri almışlar. Dilekçeleri vermişler, resmi izinleri Benim haberim yok. İznini getir, getirdi bana. E dedim, tamam zaman Efendiler gecenin birinde telefon etti. Tek etekte, gece birde. Dua etti, ilan etti dedi. Bugün Fatih Altaylı yazıyor. Bugün. Bir de benimle Efendinin arasının açık olduğunu, devamlı bunu pompala pompala tutturamıyorlar. Altaylı diyor ki, böyle bir şey olur mu diyor ya. İki kere yanımızda konuştu orada diyor. Altaylı'ya yutturamazsın yani Öyle ya canım bunlar zeki adam ya neyi yutacak Telefonda ya Allah Allah onların derdi de Uyumuyor mu dediler ya Uyumuyor mu dedim uyur mu ya sen Allah Allah herkes yatar o yani şimdi Mübarek Allah'ın dostlarının halleri başkadır Gece Kakar Arar konuşur işine gelmediğimiz konuşmaz İşine geldiğimiz konuşur Bak nasıl net konuşuyor değil mi onun için size artık efendiye bir şey sormayın. Haşa. Efendi Hazreti tanımıyor. Unutuyor. Efendiye sorup Efendi kandırıyorlar. Yönlendiriyorlar. Diyenler neymişler? Sahtekarmışlar. Değil mi? Bu kim olursa olsun. Bunların sakalı da var. Sarığı da var. cübbesi de var. Bak bunlar size vaaz ediyorlar. Bunlar size konuşma yapıyorlar. Efendimiz'e verdiği bu resim izni bunlar bunların hepsi için ne dediler? Zoraki verdi. Bir kerelik dediler. Yalan söylediler. Halbuki onlara siz ikna edin milleti. Ben serbest ettim bu işleri. Garip zamandayız. Ahir zamandayız. Millet dinden çıkıyor. Bizzat dediği halde adam çıktı oradan. Bak millete vaz ediyor şimdi utanmadan. Bu millet bunların vaazını dinlerse ne olur? Ondan sonra camiler dururken salonlarda ne işimiz var? Çıkıyor bunu söylüyor camide. Aynı yazı Yen Şevak'ta çıkıyor. Dikkat edin. Ne var şimdi bunda? Ve bu adam, ve bunun gibi üç beş ben beşi bir yerde diyorum, öyle bir beşi bir yerde bir tane daha sonra ilak oldu, altı oldu. Bunlar ödül merasimine katılmadılar. Efendi protesto ediyorlar. Ve Efendi yanlış yapıyor diyorlar. Bu demektir. Bu demektir. Ben size çok iyi dikkatle söyledim. İlan etmiştim. Ne dedim? Oraya katılmayan İsmail Adı ileri gelen, geçen Geçinip de efendinin o mutlu gününde oraya katılmayanlara Bir soru bir de çarpı Koyun dedim Ve onları siz Şimdi tespit edin bakalım Zaten tespit lüzum yok yakında Maşallah her taraftan haber patlaması var Çıkacak bunlar meydana Siz ne efendi ekmeğinden büyüdünüz Efendi Hazretleri sizi yetiştirdi Size mansıp makam verdi Sizi adam etti sizi bir yerlere getirdi Şimdi kalkıyorsun Efendi ödülene ihtiyacı var. Efendi sevmez böyle işleri. Yahu kendi sesiyle diyor ben istedim. Alimleri ben çağırdım diyor kendi sesiyle. Siz ne kadar müfterisiniz ya. Lütfen bu adamlara itibar etmeyin. Bunlar sakalına sarığına aldanmayın. Allah rızası için ben size doğruyu söylüyorum. Bunlar sohbetlerine gidilmez ya. Bunlar devamlı efendiden bir şey duyuyor tersini çıkıp kürsüde söylüyorlar. Bizim yanımızda şahidim de var kaçta. Efendi diyor ki ben serbest ettim bu işleri. Adam çıkıyor diyor ki zor diyor bir kerelik. Ya bu kadar efendinin sözünü değiştirmek olur mu? Efendi Hazretleri başımızda hayatta ne buyurursa bunu yapmak lazım. Bak konuştuğundaki ifadeleri görüyorsunuz. Fitnelerden sakınalım. O söz son sözde büyük bir mana var. Bu iyi olmadı. Yani o sabah mübarek namazdan sonra Nahnu min veraik dedi Arapça. Çok fasıf bir ibaredir. Bu Arapça bilenler anlar onu. Nahnu min veraik. Biz senin arkandayız. Üzülme dedi bana. Yani bu iftiradan sonra. Bazı şeyler söyledi. Demek dedi cemaat bölündü. İlk olarak bu bölündü lafını duydum. Ondan sonra da Hazreti Muaviye meselelerini unutmayalım dedi. Buna göre biz dikkatli olalım. Öldürülen olalım. Öldüren olmayalım. İftiraya uğrayan olalım. iftira atan Olmayalım. ve Onun için biz bunlarla uğraşmayacağız. Ve bu iç hesaplaşmalara bulaşmayacağız inşallah. Bize Allah bu zamana kadar korudu. Bundan sonra da uzak tutar inşallah. Zaten benim bir derdim yok ki. Hoca diyor geri çekil seni öldürürler. Yahu zaten ecelimden evvel öldüremezler. Ecelim geldiyse de yatakta koca karı gibi öleceğim ama bari bir işe yarayım da ölürüm. Hayır beni ecelimden evvel öldüremezler ki. E ben efendim denizin istiyorum, geri durmak yok diyor. Koydu bizi bir işe. E ben şimdi o mübarek günde orada Görüyorsunuz ortalığı, o kadar Arapça konuşmalar E birkaç Türkçe izah yapmasam Ne olacaktı o programda, ne anlayacaktınız yani? Mecbur vazifeliyiz, biz de orada Öne çıkmak, yukarı oturmak derdindeyiz. değiliz, vallahi çok büyük nazar da oluyor. Ben en dipte en geride oturmayı seven bir adam ama ben efendi hazretlerinin şerefi itibarı olan böyle alemi uluslararası bir toplantıda orada Arapça yanlış okursun manayı yanlış anlarsın rezil olursun bak orada şimdi e, simultine mi diyorlar ona simultene tercüme mi kulaklık vermişler şimdi bugün de o bakıyorum bir kulaklık adam orada diyor ki Muhittin Havame diyor Muhammed Avamın oğlu diyor orada tercüme ediyor size adam orada diyor ki kardeşi diyor yani e bugün dinledim. E bu kadar yanlışlar olma ihtimali var. Adam orada müceddit olduğunu efendi ilan ediyor. E kalkıp adam hiçbir... Türkçe bilmiyor, bir şey bilmiyor. Manayı bilmiyor. ve Hatta bizim hocayım geçinenlerden de bir şey bilen yok yani. Şimdi Arapça konuşur ama bir şey anlamaz. Eski bir müftü vardı. Öldü. Arafat'ta koşa koşa gidiyor. Nerenin müftüsü demeyeyim. Oralı biri oluyor. Bana gönül koyuyor ya. Ondan sonra dediler hoca ben nereye gidiyorsun? Dedi. Araplara vaaz etmeye gidiyorum. <gülüyor> Biliyorlar. Çok da ilmi yok. Ya dedi hocam, Araplar Türkçe bilmez, sen Arapça bilmez. Nasıl mahaz e şimdi adam oradan oğluna kardeşi diyor, bilmem ne diyor. Orada bir yanlış olsa, bütün canlı yayın El Ceziresi var, El Risalesi var, Arap kanalları var, Türk kanalları var. Ayıp değil mi biz? Efendi Hazretleri şerefine gelmişler yani. Mecburen orada duruyoruz. Yoksa biz kapının son şeyiyiz ya. Mandalın, en sona gideriz. Gitmesini de bilir ama, burada dur, burada duruyoruz. Şimdi yani burada yanlış anlamanın... Kıskanmanın bir manası yok ama kıskançlık akıl işi değildir. Yani o mantıkla falan onu ikna edemeyiz. Allah şifa versin. Bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Ama kesinlikle biz efendim izinsiz hiçbir ne gösteriye katılırız. İzinsiz hiçbir toplantıya katılmayız. onlara izinsiz hiçbir broşür broşür dağıtmayız. İzinsiz bilmem ne siz hiç böyle bir pankart mankart açmayız bunlar bizden uzak biz bu işlerden uzak bugüne kadar bizim yolumuzu siretimizi takip edenler ki e ekseri içinizde kardeşlerimizde var biz böyle bir şeyleriz bugüne kadar yapmadık ama e, abdi ipekçi de izin almıştık izin alınca efendim kenara afiş asılır izinli ama izin alınmadığı zaman insanlara gelin şöyle gel bir de uydururlar çarşaflı gelin cübbeli gelin ya adam zaten pantolonlu bu, oraya gelmek için cübbe giyer mi Niye giysin? Saçmalığa bak ya. Sanki Kabe'ye gidiyor da ihramsız gelmeyin dedik ya. Herkes örtülüyor kendine göre canım. Çıplak değil ki millet. Allah Allah. E şimdi bunu da bize iftira olarak... 29 Ekim'i istedi. Al bir iftira daha. Bu kadar iftira bir arada. Yani Allah Teala bu kadar yalanı, bu iftiraları kim yaptırdıysa, kim sebep olduysa Allah Teala lanetini, yalancıların ve iftiracıların ve cezalarını azaplarını onların üzerine celbeylesin. Amin. Çünkü Rabbim buyuruyor ki وَكَدَىٰلْكَ نَجْزِ الْمُفْتَر۪ينَ İftira yapanlara dünyada Rablerinden gazap, dünyada zillet ve alçaklık ve ahirette de bela ulaşacaktır diyor. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Ve Efendi Hazretleri hakikaten bu işe çok rahatsız oldu. Hatta bugün yine soruyor. Hatta ismini de söylüyor. Bu adam niye böyle yaptı? İsmini de söylüyor. Hepsi orada susuyor. Çünkü Efendi Hazretleri'nin her şeyden haberi var Allah'ın izniyle. Ne buyuruyor orada sözünde? Duydunuz onu? Benim her şeyden? Beni kimse? Parolamız bu olsun. <gülüyor> Efendi Hazretleri'nin bu sözü parolamızdır. Benim her şeyden haberim var. benimse şey kandıramaz. Onun asli sözüdür o. Onun için kimse Allah dostlarıyla uğraşmasın. Kimse onlar ölür de bize bir şey bir kemik kalır diye beklemesin. Çakallık yapmasın. Herkes onun hayatında ölmeyi ve onun eliyle gömülmeyi istesin. Ondan sonrası tufan. Efendim bize de o hayat lazım değil. Onunla yaşıyoruz elhamdülillah. Hem ya mübarek de tabii yaşlandıkça gençleşiyor. E tabii bir hesap yaptılar. Adamla nasonsöre bindik. Efendi Hazretleri ağır yoğun bakımda. Adam demez mi ki büyük güne hazır olalım? Hoca. Ya adam geliyor. Baş sağlığı diyecek orada hanımın ailesine. Şey, geçmiş olsun diyecek diyor ki. Başınız sağ olsun. Yani bilinç altında vefat etmiş haberiyle geliyor. Çünkü bazı doktorlarla görüşüyor falan. E şimdi ümit yok. Ya ümit yok ama sana göre ümit yok. Doktor bizim, efendim kardeşimiz anlatıyor. O kadar zor duruma geldi. O kadar, yani çok seneler evvel ciğer miğer efendim bitti bitecek falan derken kulağına eğildim diyor. Yoğun bakımda. Dedim ki efendi hazretleri bu kadar insanlara immet edip şifa, Allah'ın izniyle şifaya nasıl sebep oluyordunuz. Şimdi de bir kendinize immet edin. Komata gibi zannedersin. Başını böyle salladı diyor. Beş dakika içinde bütün veriler düzeldi. Ve bütün doktorlar geldi. Ciğer meğer daha geçen gün orada bir esas doktoruyla yanında bulundum. Diyor ki her şeyi elhamdülillah maşallah deyin. Maşallah la kuvveti illallah. Bütün tehalilleri herkesten iyi. Ciğer tertemiz dedi. Bilhassa duydum onu ya. Bu böyle bir zattır. Allah başımıza neşlik etmesin. Yokluğunu göstermesin. E bu ümmet için yani Hüsam ve Hazretleri'nin konuşması inşallah tercümesini Arifan'dan okursunuz. Orada neler söylüyor? Biz diyor Mahmut Efendi Hazretleri'ni evvelce duyuyorduk. 320 alime niyabeten. Konuşmanın başında diyor ki kendime hasaleten bulunan ulemaya niyabeten. Konuşmayı bana verdiler diyor. Hepsinin muvaffakatı var. Efendim biz duyardık. Amma diyor Gördüğümüz vakitte tabii çok müştak olduk. Ne zaman görüşeceğiz? Çünkü o, o ilk görüyor. Amma velakin görünce biz anladık ki hadis-i şerifte onlar görüldüğü vakit Allah hatıra gelir. Hadis-i şerifine mazhar olmuş bir zat olduğunu gördük diyor. Ondan sonra o zat gidiyor <gülüyor> öyle Allah dostları var. Ne alışveriş ne ticaret onları zikirden namazdan zekattan alıkoymaz. Bu ayete mazhar olmuş diyor. Insan örnek ibaione Allah. Habibim seninle sözleşenler Allah ile sözleşmiş olurlar. Yedul lah fe Allah'ın kudreti onların elinin üstündedir. Ati kerimesinin sırrına mazar olmuş diyor. Ondan sonra meynu ta Rasulullah itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bu atın sırrına mazar olmuş. Resulullah'ın tam halifesi ve varisi diyor. Neler söylüyor ya? İbni Saad'in Tabakatül Kibrasimle eserinde sahip bir rivayetle zikrettiği şey aklıma geldi diyor görünce nedir o? İmam Mesruk tabiindendir diyor ki çok sahabeyle görüştüm diyor İmam Mesruk hazretleri yani Resulullah görmemiş sallallahu aleyhi ve sellem tabiin olduğu için yani çok sahabeyle görüştüm bir sahabe gördüm diyor onun suyu bir kişiye yeter bir, yani ilmi feyzi bir tanesi iki kişi bir tanesi on kişiye öyle sahabeden kişiler gördüm ki dünya gelse bitiremezler işte İbni Mesud onlardandır. Diyor İmam Mesruk. Lübnan Müftüsü de diyor ki yani Mahmud Efendi Hazretleri görünce anladım ki bütün dünya yanına gelse ilmiyle, hikmetiyle onları doyurur. Ondan sonra yüce manevi desteğiyle de onları manen süluk ettirir, Allah'a kavuşturur diyor. Bunu gördük diyor adamlar. Nasıl gördük? 40 senedir biz bir şey anlamıyoruz ya. Ama Allah işte Birden adama bir fütuhat veriyor, bir füyuzat veriyor, bir açılım veriyor. Nur'a karg olduk diyorlar. O kadar ya efendim güzel ifadeler. Ve ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu inna Allah'a eb'atü alâ râşi kulli miyeti sene men yüceddidül yâdîl ümmeti Allah her gün senenin başında bu ümmetin din işini yenileyecek. Yani ölmüş sünnetleri diriltecek. Canlanmış pidadleri, hurafeleri öldürecek bir müceddit gönderecek. Bu hadis-i şerif sahiptir ve bu davuttadır. Yani kötü bir sitte hadislerindendir. Herkesin dinde muhtemeldir. Yordum ekşi diyen yok. Herkes kendi hocasına müceddit diyor. Ya tamam da kardeşim sıfatlar olması lazım. Bak oradaki o zatların hepsi çok büyük alim. Hep ilmi hüviyetleri var. Tabi tasavvufla irtibatları var, tarikat şeyhleri de çok var ama İran diyanet reisi oradaydı ki eli sünnet. Muazzam bir alim. Pakistan Diyanet Reisi orada. Bütün Diyanet Reisleri. Ne kadar ulema vardı orada. Bu hadis-i şerif sahiptir. Ama şimdi sen, biz de tabi o tespiti yapmamıştık. Ben bunu e, epey evvel Nüzül Mesir Efendi Hazretleri'nin 15. asrın müceddidi olduğunu söylemiştim. Hatırlayabilirsiniz belki. Kitapta yazmıştım. Sonra benim rabıta kitabım var. Rabıta kitabını kapağını atıştığınız zaman ithaf var. Efendi Hazretleri bana emretmişti onu yaz diye. Onun için ona itaaf etmiştim. Min gayri hatt hattım olmayarak. O ithafta benim Efendi Hazretleri'ne medyelerim var. Bakın o. Kaç senelik kitap o. 2000'de yazdım onu. Orada müceddidül karnil hamis aşar. 15. asrın müceddidi diye. Çünkü 1430'dayız hicri. Çünkü bu 15. asrın başından 31 oldu şimdi. Orada ben onu söylemiştim. Ama şimdi benim söylemem zaten ben Mehmet Efendi Hazretleri'nin talebesiyim. Evet bunu, ona itikadım öyledir. Tamam. Bu herkesi bağlamayabilirdi. Ama şimdi bu beyan ne oldu? Bütün dünya istemi alemi uleması adına oldu. Senin benim dememle başka, o başka. İki, bir de ne oldu? Ben o zaman onu düşünememiştim. Biz sadece hesap olarak hangi hesabı itibar ediyoruz? Hicriye hesap ediyoruz. Halbuki tabi miladi de bir takvimdir. Şimdi burada ne denk gelmiş? O konuşmasında dedi ki, biz dedi 15. asrın hicri hesapla miladi hesapla da 21. asrın başında 2010. İki hesapla da neredeyiz? Yüz başındayız. İki takvime göre de neredeyiz? Yüz başındayız. Efendim babam Zâcâle'de de Hazreti İshale Hüseyin kenardaki notlarında bu müceddittik hadisinin kenarına eski ulema'nın kitaplarından nakletmiştir. Nedir? Müceddit olması için diyor yüzün başında hayatta olacak. Ve faaliyetleri, irşat faaliyetleri devam edecek. Bizim esas itibarımız hicriyedir. hicride 30 sene geçmiş. 30 sene evvel efendi hazretlerinin en faal zamanları değil mi? E tamam. Peki şimdi 10 senede buradan geçmiş. Yine efendi hazretlerimizin nurları, bereketleri, feyizleri devam etmiyor mu? Hizmeti devam etmiyor mu? Kendi de geliyor katılıyor mu? Barak her yere de katılıyor, icazetine katılıyor. Ömreye gidiyor, Şam'a gidiyor, her yere de gidiyor. Yani bir, bir şey, maşallah, bir şey eksikti etmiyoruz hizmetinden. Bütün insanların sorulan cevaplarını bir dakikada on kişi bir soru soruyor. Hepsine cevap veriyor. Elhamdülillah. O zaman diyor, biz diyor hüsnü zanlımıza göre. Fakat sadece hüsnü zan olmaz diyor. Tetebbuğumuza göre. Yani diyor Hüsam ve Hazretleri. Biz bunu araştırdık diyor. Ondan sonra vakıa göre. Yani bir de işin gerçek yönü var diyor. Üç, üç kelime söylüyor. Bu itibarla diyor biz anladık ki... Tecdit vasıflarının tümü Mahmud Efendi'de toplanıyor. Hayır bunu ilan etti. Şimdi tecdit vasfını bir defa şimdi önüne gelen birine müceddit diyor. Ya müceddit diyorsun ama mübarek. Yüzün başına gelmeden vefat etmiş. Şimdi biz Alaedir Efendi Hazretleri başımın tacı, gönlümün la, Benim onunla kadar sevdiğimi az çok bilirsiniz. Her dakika onu sayıklarım ben. Ama şimdi mücedditlik vasfını tutuyor mu? Tutmuyor. Ne bakımdan yüzün başında yaşamadı. 1960'ta. Vefat ettiği zaman Değil mi? 60'ta vefat ettiği zaman neydi bu? 1300 Diyelim ki e, 80 Yani efendi babanın vefatı 60'tan yana 50 sene oldu Yani 50 küsür sene Hicri'de bir de bir iki sene alır 33'te Diyelim 53 sene altı Hicri Çık geri 53'ü Ne diyor 1431'den Efendim 1378 mi ediyor? Falan e şimdi bu yüzün başı diye ki. E şimdi biz, biz ilim ehliyiz. Biz hadislere bakarak konuşmak durumundayız. Ben efendi babayı çok sevsem de müceddit diyemem ki. Ama büyük şey kutbul ektab, gavsul evtad tamam. Ama mücedditlik yüz senenin başındadır diyor hadis. Şimdi burada hadis bizi bağlamış. E burada biz birini sevmekle olmaz. Vasıf tutması lazım. E peki yüzün başındaki vasıf iki takvime göre efendi hazine tutuyor mu? tutuyor. Peki sünnetleri yaşatma meselesi. ikinci vasıf. Ya dünya neresinde sünnetten bahsetsen, kimi derler? Amerika'da onu derler, Avustralya'da onu der. Mahmut Efendi, İhsan Efendi hocamız, Allah rahmet etsin. O bir çok gezerdi. Doğuyu, batıyı, hoca, şeyh, nerede? ben kardeş, ben kardeş, bütün cemaatleri dolandı mübarek. Ama Efendi itikadı alamdı. Ben onu şahidiyim. Bizim akrabadan biri de yanında gittiler bir kere doğdu. Hafif efendi var. Büyük evliya Allah'tan. Vefat etti Allah rahmet etsin. Gittiler onu ziyaret ettiler falan. İşte de, demiş efendi hazretleri buralarda şöyle alim fazıl velilerden sünneti adam falan. Böyle zatlar varsa işte elini öpeceğiz, ziyaret edeceğiz. Şudur budur. İhsan efendi söylüyor. O bizim akrabadan. O da vefat etti. Allah rahmet etsin. Dedi ki ben de yanındayım dedi. Ben de bekledim dedi. İyi bir hoca herhalde bize buralarda veliler varsa onlar bize gösterecek. O Hafif efendi Durdu durdu. Dedi var var dedi. Biliyorum dedi. Falan. Biz de heveslendik falan dedi. Çarşamba'da dedi bir Mahmut Efendi Hazretleri var dedi. Ki diyorsan onu, e dedi, biz onun yanından geldik. E dedi, ne yapalım buralarda bulamazsın öyle bir şey dedi. Yani bunun nakli çok. Nakli de çok. E dolayısıyla vasıflar, sünnetleri diriltmek. Bidatleri öldürmek. Talebe yetiştirmek. E, şu anda bizim yaptığımız bu batıl fikirlere bu Yahudi Hristiyan cennete girecek diyalogçularına, yok Ehl-i Beyt diyen şiacilere, şunlara mı bütün yaptığımız bu reddiyeler, bu Vahabi zihniyetlerine yaptığımız bu reddiyeler. Kimin reddiyesidir? Evet. Mahmud Efendi Hazretleri'nin evet. reddiyesidir. Hazretleri. Şimdi Marmara Efendi'nin bağlantılar dün bana bir yerden. İşte yani dediler Hoca Efendi, bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin adeti böyle değildi, kimseye karışmazdı falan. Sen şimdi çıktın bu birkaç senedir hani reddiyeler yapıyorum ya. Böyle biraz karıştırdığın işi gibi diyorlar falan. Hani efendinin şeyimi. Dedim sen efendinin sohbetlerinde ne kadar bulundun? Bir cevap veremedi. Bak ben 35 senelik en az biliyorum. Efendi Hazretleri dedim. Evet kasetlere sesini o zaman aldırmadığı için şu anda o nakiller yok. Yoksa ben çok iyi biliyorum. Şimdi bir ateş çıktı diye. Efendim kürsüden ismini vererek Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen o e, profesör için. E, ismiyle söylemiştir. Daha nice Bunlar ne yapıyor? Şu adam ne yapıyor? Hep böyle ismiyle efendim, Nişancadan yahut selimde her yerde sohbetlerinde beyan etmiştir. Allah'ın dini yıkılırken efendi sessiz kalır mı? Kaldı mı? Kalmadı. Tamam kayıt yok elimizde diye ses şeyinden sen böyle bir şey yoktu. Ya dedim senin mübarekta bir şey de demedim de yaşın kaç diyecektim yani de genç çocuksunuz yani. Efendi Hazretleri zaten on senedir böyle bir sohbet yapmıyor. Iı, çaplı bir şekilde. Ha kendisi işte Kadir Gecesi kalktı. Ne dedi? Size bir sohbet edeyim. Var orada üç kişi. İnne anzenliğe mana verdi. Kırık kırık. Hem de nasıl mana veriyor? Ben sesini almışlar ama tabii çok feyiz falan var huzur üzere. Çıt çıkaramamışlar. Sesi yandan almışlar. Ses azdı. Ama ben duydum yani ses. Ya bu, bu 27'sinde bu. Ha öyle bir zuhurat olur. Sohbet eder yani. Bir saatte konuşur. Bak konuşmaz diye kimse aldanmasın ha. Nasıl olsa her iftirayı yaparız. Cübbeliye, takkeliğe Çarşaflıya, Mahmud Efendi nasıl olsa konuşamıyor, yuttururuz. Bozar oyunlarınızı bak. Bozdu. Daha ne onlar bozar. Uydurmasın kimse bir şey. Efendi adına. Onun görüşleri belli. O eli Sünnet üzere amel etmiş. Bütün Pidat elini reddetmiş. E sen adam kadere inanmak şart değil dedi. Efendi seni buna cevap vermez miydi? E veriyor bütün bu anda yaptığımız reddiyeler. Kimin izniyle? Dedim Efendi Hazretleri şöyle şöyle şöyle adamlar çıktı. İsimlerini de verdim. Ben bunlara cevap vereceğim. Hakaret etmem. Kimsenin şahsına hakaret etmem. Görüşlerine cevaplar vereceğim. Fakat bu iş pahalıya patlayabilir bize. Bana. Niye? Bunların çok avanı var, destekçisi var. Türkiye'de çok güçleri var. Ellerinde basın yayın organları var. Falan falan falan. Ben tek başıma bir adamım. Yani bir cübbe, bir entarit. Bu kadar. Benim böyle cemaat görünür ama ben söylüyorum. El-Fatihah dedim köpük gibi dağılır. Benim öyle... Tutkun bir cemaatım yok. Evet, onun için korkmalarına da benden birüzüm yok zaten. Onlar da onun için herhalde korkmuyorlardır. Ama öyleyken şimdi ben yine de kendi açımdan bir zarar gelir mi? Tamam korkmamak lazım. Bana buyurdu ki yüce fise billilah ve Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir tenkicinin tenketi ne etmezler. Bu ayeti okudu bana. Bir de bak kim ne demiş? Onu korkmayacaksın. İki. Ne buyurdu bana? Bu şeylere reddiyelere başlamamın işte iki sene yok, ancak iki senedir. Fakatili uevliye şeytan, şeytanın dostlarıyla mücadele edin. İinne kaides şeytan ki Bu ate okudu. Şeytanın hilesi zayıftır. Hakikaten hileleri zayıf çıktı ya. Kendi kendilerine kazıyorlar, düşüyorlar. Zincir oldular, şimdi ortada kaldılar. O ona atıyor, ona atıyor. Yarın ahirette. Ver sen beni kandırdın, o sen beni kandırdın diyeceği gibi dünyada başladı bunlar. Bunlar dünyada başladı. Allah şerlerini de muhafaza eylesin. Biz yine kimseye meydan okuma taraftarı değiliz. Efendim, bizim kimseye alıp vereceğimiz bir şey olmaz. Ama Üstadımız Hazretlerinin bu efendim mutlu gününde bunu sabote ettiler ve katılmadılar. Katılmadılar. Bu ne demek ya? Bu katılmamanın çok büyük bir manası var ya. Kabul etmiyorum diyor ya. Dünya kabul etmiş. Bunu da diyenler, Efendimizin ekmeğini yiyenler. Hadi başka bir şeyden olsalar, diyeceğim ki kıskançlık var. Senin kıskanmaya da hakkın yok. Sen kimsin ki? En teve malik öyle. Senin neyin varsa babanındır. O hepimizin babasıdır. E bu ruhtur, anındır hakkı tekrim. Ruhun babasıdır mürşid. Ödül almak, tekrim. Bak ne yazıyor? Haflü tekrim yazıyor. Aha. Haflü tekrim. Bak o tekrim. İkinci kelime. Ne demek tekrim? Ödül vermek demek. Ne diyor İsmet Karimullah Eşefendi? Ebu Ruhtur, Anındır hakkı tekrim. Ödülü o alacak tabii. Sen nesin ya? Ne kafanı karışık kaldırıyorsun? Allah. Bunları kendileri okuyordular senelerce. Efendinin ödülüne ne ihtiyacı var? Ama Hüsamir Rifahi Hazretleri orada beyan etti. Dedi ki burada biz ödül vererek onu şereflendirmiyoruz. Biz ona ödül vererek şerefleniyoruz. Bir. İkincisi dedi, burada eli sünnet alimlerinin hizmeti geçen bu büyük zatın dünyaya tanıtılmasını amaçlıyoruz. Niçin? Tanısın ki insanlar onun yolunun doğru olduğunu bilsin ki onun yolunu araştırsınlar, izlesinler. Tanınmazsa takip edilmez. Şimdi Arap kogullarında yani, internet şurada burada, Mahmut Efendi Muhammed'in adı geçiyor, kendinden bir kelime yok. Ve bu zamana kadar efendi adına Arapça hiçbir şey hazırlanmamış. Bu kadar rica ettik eti, kimse kıpırtaşmıyor. İşte şimdi bu merasim münasebetiyle, iki ayda 127 sayfa şu kitap. Orada konuştuklarımın hepsi var. Efendim, daha fazlası da var. Bu kitap hazırlandı. Efendi Hazretleri bunu e, ilim ehlinin e, geçimlerine vakfetmiş. Bu kitabı. Bu kitabın bütün geliri ilim elinin geçimi için vakfetmiş. Bu vakıftır ha. Ona göre bana dün söylediler. Efendim çünkü hayatını mübarek istemez ki. Efendim, kendi haşa böyle şeylerden mi ettiğini istifat edecek. Hal böyle olunca şu kitap hazırlanmasına sebep oldu. Yetmez mi bu? Sılaç gösterisi yapılmış. Ben orada başında bulunamadım. Efendim gelecektim. Gördünüz mü? Seyrettiniz. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Onu hazırladılar. Bunlar kolay şeyler değil. Bizim acemi olduğumuz işte. Biz, biz, biz bilmeyiz böyle şeyler. O hazırlamış. E şimdi Arapça benim yaz, yazdığımız o hazırladığımız metin. Okudum orada Arapça. Hemen hemen bir 15 dakika okudum mu? 15 dakika Arapça okuduk. Şaşırdı kaldılar. O efendi babayla buluşmasını duyunca ayağa fırlıyorlar ya. Koca sabuni oturuyor. Allame önümde. Ayağa kalktı bir oturdu ya. O efendi baba Mahmud Efendi nasıl bir şey ki? Dört bezep müftüsü, koca evliyanın kutbu Alader Efendi'ye şeyhi geliyor diyor. Gel buradan emanetini al. Yüz yaşında zat kalkıyor. Zor yürüyor efendim. E bandırmaya gidiyor. Mahmud Efendi haberi yok. Şeyhi ayağına gelmiş. Ne kadar o Mahmud Efendi'ye düşkündü. Ne kadar. O yazdığı mektubunda var mesela. Dost bahşişi diyor. Yusuf'um diyor. Yakub'um diyor. El yazısıyla Alader Efendi'nin. Bende de ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Benim ardımdan şeriat Mahmud'umla canlanacak. O da müceddit olduğunun işaretini vermiş. Bu kadar büyük bir şey. Yani Ali Aydar Efendi çok meşhur. Çünkü Zahidül Kevseri bile hocam demiş. Onlar Zahidül Kevseri'yi çok tanır. Hindistan, Pakistan, Bengaldes, Diyübendi ekolü Zahidül Kevseri Hazretleri'ni, Düzcelidir mübarek, eli Sünnet'in kalesi. Yani onu çok tanırlar. Ali Aydar Efendi kim diye. Ali Aydar Efendi fetva meşihatta Zaydül Kevseri'ye bile bağırırmış. Şöyle fetva verme böyle efendi baba sevmez mi <gülüyor> Kevşekiş mübarek. Sonra Zaydül Kevseri muhacir olunca Mustafa Sabri Efendi son şeyhül İslam'la beraber Mısır'a gittiler. O Mehmet takifler falan hep o zaman ya. Gidince buradan bir talebe gidiyor şey. Mısır'a. Alehder mevaz ki ya bağırdım ona bir kere diyor. Şimdi de muhacir oldu helallik almam lazım. Git diyor selam bu söyle helal etsin bana hakkın diyor. O, o kişi anlatıyor şu anda. O 85 yaşında. Ben ondan dinledim. Ben kendinden dinledim. Gittim diyoruz Zahidül Kefzeri Hazretleri'ne. Dedim Efendi Hazretleri işte Alaedir Efendi Hazretleri selam söylüyor. Size bir bağırmış bir fetvadan dolayı bir çıkışmış. Ee, helallık istiyor falan. Ne demek diyor o bizim üstadımızdır. İstediği kadar bağırma hakkı var diyor hocamızdır. Alaedir Efendi ne demek? Dört padişahın huzur hocası. Dört mezebin müftüsü. Dört mezebin kitabı kaybolsa ezberden yazdırırım diyor. Zaten onu duyunca Araplar ayağa kalktı ya. Ayak, ayağa kalktı ya dünya işte alem. Bu nasıl bir şeymiş Ali Efendi? O zat diyor ki bende ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Anladın mı? Ona, o kadar ona emek etmiş o kadar. Ah evladım diyor. Biraz daha gençken ben diyor seni görebilseydim diyor. İşte nasip bu kadar bir şey. Sekiz sene kadar görüşebildiler. E şimdi Mahmud Efendi Hazretleri parlattı ortalığı elhamdülillah. Nurlara gark etti elhamdülillah. Adam ne diyor? Yahu diyor işte İmam Mesut'un İbn-i Mesut hakkındaki sözü yani. Kiminin iki kişilik suyu var, kiminin on kişilik, kimi dünyaya yeter. Kimi dünya gelse bitiremez. Muhammed Efendi öyle bir zat diyor. nuru aleme şamil oldu diyor. ya Bu bizim için bir şeref değil mi yahu? Bu bizim üstadımız yahu. Sevinmemiz lazım değil mi? Kıskanmaya ne gerek var? Terbiyesizliğe ne gerek var? İftiraya ne gerek var? Şakallığa ne gerek var? İnsan gibi desene böyle böyle bir durum var. Efendim iptal yap. İptalden sonra tebliğ yap. Tebliğden sonra biz zaten tebliğden sonra git çıkıp ilan etmedik mi gelmeyin diye. Ettik. E bir gün evvelde etmez miydik? Ederdik. Biz ne zaman direndik ki? Biz öyle bir şey. Ama sen burada tetikçilik yapıyorsun. Bu kadar yalan iftirayı da buraya dolduruyorsun. O Şefik Hoca'nın Hikayesini, dinlediniz mi onu? He? Yahu dedi, bu kadar yalanı dedi, tebrik ederim dedi bu gazeteyi dedi. Bu ne kadar yalanı buraya sığdırmış dedi. Adamın birisi dedi, hocaya gelmiş dedi, hocaya ben de var? Efendim, o Yılmaz abi de soruyor bana ki, senden dinleyelim, ben güzel fıkra anlatıyorsak mübarek, her fıkrayı ben ne bileyim ya? Adamın kendine göre bir fıkrası var. Dedim sen anlat, hoca efendi bu nedir? Ya dedi adam geldi hocam ne var? Ben bir kızsa biliyorum da dedi. yanlışım varsa düzelt. şöyle evladım dedi. Dedi ki Şam'da dedi Şam'da dedi bir şey Şam'da on üç kardeş varmış. On üç kız kardeş. Şam'da on üç kız kardeş varmış. En büyüklerini kıskanmışlar. Göle atmışlar. Ondan sonra anneleri kırk e, gün ağlamaktan efendim gözleri kör olmuş mu? Ne olmuş? işte bir şeyler dedi. O güzel anlattı yani. Evladım dedi, bunu neresi düzelteceğiz? Şam değil, Kenanili. 13 değil, 12. Kız değil, erkek. En büyükler değil, en küçüklerini. Köle değil, kuyuya. Anası değil, babası. Oana! 29'unda Şalvarsız gelmeyin. Efendim, Karzavi istismar ettiler falan. Yani toplatan hemen hemen, bu hikayede kadar yalan var. Ben 10-15 yalan çıkartırım, salladıkça dökülüyor yani. Bu kadar da yalanı yahu masa başına oturuyorsunuz. Bunu eski şeyler ketikçiler yapmadı bunu. Lyonslar, Rotorilerin adamları yapmadı bunu. Bu kadar yapmadı ya. Uğur Dündar bile o zaman beni arıyordu. Akşama senin hakkında haber yapacağız. İstersen bir cevap veriyorsan ver. Biz de o zaman korkudan hiç çıkamıyorduk ortalığa tabii. Ne diyecekler ne edecekler sen efendim gelmiyoruz diyorduk reddediyor. Ama adam en azından bize bir bir cevap hakkım var. Bak böyle bir haber oluyor. Bunu dedi ya. Bunlar bunlardan da beter. Ya Allah şerlerinden muhafaza etsin. Onun için şimdi biz Efendi Hazretimiz çok memnun. Alimler çok memnun oldu. Çok memnuniyetle ayrıldılar. Hiçbir sıkıntı çıkmadan elhamdülillah. Bir zarar olmadan elhamdülillah. Efendim bu sağ selamet herkes yerine ulaştı. Onun haberlerini de aldık. Çünkü bazıları geç gittiler, uçakta gecikenler oldu, kaçıranlar oldu falan. Elhamdülillah şu an itibariyle herkes yerine alimler ulaştılar. Ondan sonra utanmadan iki gün evvel Karzavi'yi, İbni Beyyi, Mahmut Osmanlıoğlu'nu istismar ediyorlar diye iftira atıyorsun. İki gün sonra da hiçbir şey yokmuş gibi. Ya yüzsüzlüğün de bu kadarını görmedim ya. Baş sayfadan haber yapıyor. Karzavi diyor, konuştu diyor. Mahmut Efendi katıldı diyor. Bir de benim adımı da o da katıldı diyor. Lan sen bana sövüyor musun? <gülüyor> ya bana sövsen daha hafif gelir ya. Bu sövmekten beter ya. İki gün evvel istismar ediyor diyelim şimdi ben de katılmışım oraya. Başka adam mı yok? Başkalarını söyle katıldı. Beni niye söylüyorsun? Bu kadar tıynetsizlik ya. İnsan hamuru çamuru önemlidir ya. Asalet lazım. Şimdi ben 19. farzı Hemen kısaca bitireyim. Siz işte müsaade alayım. Ben de hep günlerin yorgunluğundayım yani. Misafirleri şimdi uğurladım. Ama bize de dert yarıyor yani. Bazına dert yarar. Bize de dert yarıyor işte demek ki. 19. farz iyiliği emretmek, kötülükten ney etmek. Ne buyurdu Allahımız Estağfurullah. Kuntum hayra ummeten ukhrijat lin nas. İnsanların karına dünyaya çıkarılan, gönderilen ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz. Emrun bil maruf ve nehy İliham emredersiniz, kötülükten ne edersiniz. Bunu yaptığınız için en hayırlı ümmet oldunuz. Yoksa ne olursunuz? En şerli ümmet olursunuz. Hadis-i şerifte ne buyurur? Allah'ın dinine uymayan bir şey gören feyuğayiru bihi. Onu eliyle değiştirsin. Ama bu her yerde geçer mi? Geçmez. Ha, evinde olur, elinde olur. O olan bir ay alır gelir. Sen de bir ay kafasına vurmazsın da dışarı atarsın. Ve içitmem burada dersin. Değil mi? Efendim, baktın, çoluğun çocuğun, kara erkek karışık oturuyorlar. Alem yapıyorlar falan, senin evindedir veya senin mülkünde bir yerdedir. Çıkın buradan bakayım. Ne bu böyle? Karışık görüşük işler sevmem ben bunu. Ha bu elinde olur. Efe'nle mi elinden gelmeyen ne yapar? Febilisihani, o zaman diliyle, ya Allah'ın yasaklarıdır, bunlara e, işte... Efendim, çiğnemeyelim, sınırlarını aşmayalım falan. Fe'nle e, ona da gücü yetmeyen febi kalbi. En azından kalbiyle hiçbir şeye gücün yetmez. Şimdi burada sokaktan geçerken, yani hangisine gücün yetecek? Orada tekel bayi, burada bilmem spor otobayi, orada bilmem ne, orada açık, burada saçık. E biz millete kalkıp da sokakta. E böyle denir mi? Bizim bazı antikalar var. Emri Bülmarufçuyuz diye geçiriyorlar. Sakallı cüppeli. Ya minibüsten lafat yok adına ya. Yani laf atıyor derken şöyle. Kapan sana, kapan, kapan, kafat kafanı. Kapan. kapan. Ya kadın da ne olduğunu anlayamadı. Geliyor kapan kapanı diye vaaz edilir mi ya? Bu yaşa geldim hayatta bir tane sokakta gördüm. bir kişiye bir şey demem ya. Olmaz öyle şey. Tövbe estağfurullah. İşte bunlar provokasyoncu ya. <gülüyor> Hakikaten provokasyoncu. Biri dedi ya ikisi duruyor böyle şalvalı cübbeli şimdi. İkisi duruyor. Efendim, yani bak bu provokasyonlara dikkat et. Ondan sonra benim üstüme atmayın. Her cüppeli sakallı gördüğü, baban zannetme ya. Adam cübbeli giyiyor, bu da cübbelinin adamı diyor ya. Ne benim adamım ya. Ben sana deşifre yapıyorum. Adam geliyor İsmail Ağa'nın kürsüsünden diyor ki, kadın araba sürerse, ya, kocası da yanına oturursa şerefsizdir diyor. Evet. Bak burada ilan yapıyorum. Bu söz, bizim cemaatımıza ve efendiye ait değildir. Bu o adamın kendi görüşüdür. Şimdi bu lafı birisi alıp televizyona verecek, ondan sonra cüppeli böyle dedi diyecek. İşe yapmayın bunu. Bak ben her cübbeliyle, sarıklıyla, bilmem neyle kafam bir değil ben. Ben efendi hazretlerine bağlıyım direkt. Öyle ben şucuyum, bucuyum, Emri bin Martu, İsmail Hacı'yim. Böyle bir şey yok. Biz Mahmut Efendi Hazretlerinin talebesiyiz. Biz ondan böyle bir şey görmedik ya. Açık çıplak kadın bile yanına gelir, dua eder, dua eder, örtün der ama oradan oraya sokaktan bağırılır mı ya? Efendim, yandaki adamımız diyor, kadına oradan söylüyor. Diyor ki ya diyor bak bu yanımdaki oci efendi diyor ki Ne diyor? Senin için diyor ki gitsin o bilmem ne kocasına Söylesin de onu kapatsın. Çok da müstehcen bir laflandır. Böyle vaz mı olur? İslam'ın yüz karası bu rezilliktir ya. kadının Araba sürmesi caizdir. Fetva Vardır. Bahru raikte fıkıhta gördüm. Bir sıkıntı bunda yok. Ancak efendim açık saçık Veya süslü cicili cili. Erkeklerin dikkatini celbetmek etmek ve hava atmak üzere sürerse haramdır. Geri kalan bir zaruretine gidebilir diyor. Fıkıhta var bu. Efendi Haziran rızası yok. Efendi Hazretleri ile amel eder. Fetva başkadır. Takva başkadır. Ama fetva olan işi haram diyebilir misin? Diyemezsin. Dört mezhebin dünyada müftüsüne gezin. Bir müftü kadınların araba sürmesi haram derse bana getirin bakalım o müftüyü. Kimse haram demez. Ama Efendi Hazretleri bu... E efendim mümkün mertebe bir zarure yoksa hanımlar sakınsın bu işte Efendinin rızası yok. Ayrı bir şey. Ama haram meselesi ayrı bir şey. Sen helal yapan adama şerefsiz diyorsun ya. Bu kürsüler bunların yeri mi ya? Milleti ifsat edecekler. Bak provokasyon yapan bunlar. Ondan sonra çıkacaklar ortalıkta. Cübbelinin adamları. Yok Mahmut Efendi'nin camisi. Yok Mahmut Efendi'nin adamı diyecekler. Bak büyük provokasyonlar yapacaklar bu işte. Lütfen... Ayet-i hadis okuyun, inin aşağı kardeşim. Millete şerefsiz, namusuz diye kürsüden konuşmayın ya. Başımıza iş açmayın, açtırmayın. Helal belli, haram belli sen. Helal yapana nasıl şerefsiz dersin? O zaman haram olduğunu delilini getir. Getiremezsen, Allah muhafaza ya helal haram diyen kafir olur. Kolay mıdır helal haram? Bak sigara meselesi. Yani o kadar... Şey. Ali Hadir Efendi derdi ki, oda dolusu, şu oda dolusu, altın verseniz bana... Caiz demem. Yani için demem. Ama bu şu oda dolusu altın verseniz bana haram demem. Çok tehlikelidir derdi. Haram demez derdi mesela. Böyle ki sigaranın belası ortada yani. Maddi manevi adam öldürüyor. Hala haram diyemiyoruz yani. Sen nasıl böyle haramdan beter bir de şerefsiz diyorsunuz millete ya. Ben duyuruyorum. Öyle efendim. Cübbeli her cübbelidir, sarıklıdır, sakallıdır diye bizim cemaatimizi temsil etmiyor ve efendi hazretlerinin görüşlerini nakletmiş olmuyor. Efendi bu görüşlerden beridir. Böyle saldırılardan bu hareketleri yapmaz. Ama helalı söyler, haramı söyler. Bunlar ayrı bir şey. Öbür türlü helal haram işi ayrı bir şey. Ben size duyuruyorum. İyiliği emredeceğiz. Kötülükten ne edeceğiz? Ama bunu usulüyle yapacağız. Milleti dinden de çıkarmayacağız. Sen eğer ki Diyor ki, iyiliği emredeceğin, fayda vereceğini anlarsan emret. Eğer o konuyu anlatırken adamın inkar edip kafir olacağından korkarsan, orada vaaz etmemek lazımdır diyor. Çünkü adam orada, mesela bir şey söyleyeceksin, adamın da arkadaşları var orada, nefsine dokunacak, nefsine dokununca kalkacak. Diyecek ki, hadi ve yok öyle bir şey diyecek, ayeti inkar edebilir. Böyle bir durumda adamın arkadaşlarının yanında onun itibarını düşürecek hareket şekilde, emri bir marf yapılmaz, bu kenara çekilir. Çünkü insanlar biliyorsunuz arkadaşların ortamlarında biraz e, gurur yaparlar. Sen kalkıp ona sakalı ne kesiyorsun be kardeşim haramdır ya. Hafız olacaksın bile bilmem ne. Adam da hadi git be haram değil. Cık, bak adamı sıkıntıya sokarsın. Baktın ki işte orada insanlar var adam orada şey onur yapacak. Nefis var hepimizde ya böyle olmaz ki. Hesabını doğru yapacaksın. Faydası zararından fazla olduğunu anladığın zaman emrini harf yapacaksın. Yerine göre elinle, yerine göre dilinle, yerine göre de kalbinle ne demek o? Sen razı değilsin Ya Rabbi, ben de razı değilim deyip geçeceksin. Ondan sonra girmiş meyhaneye haram lan bunlar ne yapıyorsunuz lan? yemiş yumruğu, şişmiş gözü geldi bana. <gülüyor> olmaz ki böyle emri mülmaruf. Olmaz. O şekilde oraya girilip olmaz. Yani bir de insanlara lanman olmaz. Belki alttan alırsın, matttan Ben nice duydum meyhanede, kah kah kahvehanede falan. Televizyonu kapatmışlar, dinlemişler. E demek ki bir usulü ile, ile müsaade alınabilir ama şimdi lan diye girilmez ki içeri. Azafu <gülüyor> iman, imanın en düşük derecesi nedir? Kalpten boz etmek. Yani mümkünse elinle, değilse dilinle, ama veleyse... ise verade iman. Bundan aşağısında zerre kadar, hardal kadar iman yoktur diyor. Ne demek? O şu demek. Allah'ın yasağını görür, aa ne güzel der, memnun olur. Nefsinin zevk alması başka. Bak yine burayı ayırt etmen lazım. Adam bir çıplak kadına bakar. Şehvetle de bakar. Nefsi bundan lezzet alır. Bu günahtır. Haramdır. Tamam. Bununla adam kafir olur mu? Olmaz. Bundan zevk almakla da kafir olur mu? Olmaz. Zaten zevk almak için bakıyor. Amma ve lakin. Burada ne var bunda ya? Normaldir bu bunda. Niye kapatıyorsunuz milleti falan göremiyoruz? Ha bu kafir eder. Şimdi zevk almak adamı kafir etmez, o ayrı bir şey, günahtan. Herkes her birkesin bir günah var, zevk alıyor ondan. Ama onu helal görünce ne olur? İstihlal insanı kafir eder. Bunların farkları var. Ama onun için bundan aşağısında kardal kadar iman olmaz. Ne demek o? Kalbiyle buz etmiyor, o kalbiyle buz etmiyor derken kalbiyle rahatsız olmuyor, yani günah olarak görmüyor demek. Ha, günah olarak görmezse kafir olur. O da tabii ayette hadiste nas ile sabit olan bir haramsa. Aşa radıyallahu anha ve an ebiha Allah kendinden de razı olsun. Babası Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan da razı olsun. Ne buyurdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duydum diyor? Muru bil ma'ruf ve hev al minker kabulen ted'u felâ üstecâbe lekum ve tes'elû felâ yutâ lekum ve testansırû felâ yunsâr lekum Dua edip de kabul olunmayacağınız Allah'tan isteyip de Verilmeyeceğiniz, yardım isteyip de Yardımsız bırakılacağınız Bir gün gelmeden önce iyiliği emredin Kötülükten değil Yani bu vazife tamamen terk edilirse Ben mesela burada umumi bir vazife yapıyorum Tekedeklere çıkıyorum Niye çıkıyormuşum da onlar ben niye çıkartıyormuş da Bana ne? Ben orada yanlış bir şey konuşuyor muyum? Adam gülüyormuş öbürü ağlıyormuş Bana ne? Benim konuştuğum doğrulardan Bu kadar insan ideat buluyor mu? Buluyor. Efendi faydalar var buyuruyor mu? Buyuruyor. Tebrik ederim dedi bana ya çok iyi temsil ettim bizi dedi. Tamam. Ha bunda bu durumdan sonra ben burada tebliğimi yapmış oluyor muyum? Oluyorum. Taviz veriyor muyum? Vermiyorum. Rejimi bile soruyor ne diyorum. İslam'da rejim var diyorum. Orada kıvırma payı hiç bıraktın mı? Helal da aramda. Bırakmadın. Neyime malolusu olsun. Ben Allah'ın dinini tarif etmem. Bu kadar basit. Onun için biz iyiliği emrediyoruz. Kötülükten ne ediyoruz? Kapı kapı nasıl gezelim kardeşim? Bu milletle tek tek nasıl baş edelim? Nüfus çok kalabalık. İmkanımız yok. Ama şimdi buradan tebliğ yapıyoruz. İşte herkese ulaşıyor. İnşallah bunun hürmetine bu gibi yani hocaların bugün Ali Kara Hoca izin istedi Efendim yani ben de o da eli sünnet hastasıdır. Reddiyeler çok yapar. E ben dedi böyle reddiyeler yapacağım da yani internet sözlü konuşmamızı internete atsak ehli sünnet müdafasında izin veriyor musunuz? Evet. Veriyorum buyurdu mesela. Şimdi bu, izin aldı, o da sohbet... Yani bir tek ben olmayayım tabii ki, bu Bu kadar hoca efendimiz var. Bunlar hepsi hizmet etsinler. Bunlar bu hizmeti yaparsak biz, o zaman Allah toptan belayı kaldırır. İnşallah. Tabii, iyiliği emreden herkesin vazifesi ki, hoca olmayan yapamaz ki bunu. Allah bin İbnülün Aleyhisselam'a vahyetti. Ne buyurdu? Bunu ben okurdum şey o yıl, Noel sohbetlerinde. İnni muhlikum min kavmike erba'ine elfen min ve min Ben senin kavminden... İyilerinden 40 bin, kötülerinden 60 bin kişi helak edeceğim. Yuş'a aleyhisselam dedi, ''Ya Rabbi haulâ leşrar fe mâ bâhu lehiyar.'' Hadi kötüleri anladık, helak edeceğim. İyilere ne oldu da böyle yapacaksın? ''İnnehum lem yebgadû, lem yubgadû bi gadabî, ve lem ye'murû bil maruf ve lem ye'anil ''Onlar benim kızdığım şeylere karşı gazaplanmadılar, iyiliği emretmediler, kötülükten yetmediler, isyan meclislerine katıldılar, günah işlenen yerde yediler içtiler, birlikte.'' 13'ün iyileri de helak edeceğim. Allah bizi helak olanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Subhan rabbika aliyel ala alhamdulillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyidin murselin Muhammedin ve ali sahabe. Ejmaîn. Allahümme nacilukel cennet. Na'udü bike minen nar. Allahümme nacilukel ridaike vel cennet. Na'udü bike min vel nar. Allahümme nacilukel cennet. Ma karra bi li am kavli maamel. Na'udü bike minen nar. Ma karra bi li am kavli Allahümün nâ seollüke min hayr mâ seelleke muhammed. Sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve bike min şerîm ve seadeke muhammed. <gammaenders> Sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânu aleykel velâh velâhevle velâ kuvvete illâ billâil aliyyn azîm. Amin. Ya Rabbi mübarek cuma gecesi uzaktan yakından gelen dostların hürmetine reddeyleme bizi mahrum. Amin. Allahümün nâ seollüke minel hayri kullihî. Âcilîm âcilîmâ alim ne âminu mâ lem ne alem ma ma Allahumma ma ala kulli bu fitneleri durdur ya rabb. Her ne zaman fitne ateşi tutuştursalar Allah söndürür. Buyuruyorsun ya Rabbi. Bu ateşi de söndür ya Rabbi. Bu iftiralardan bizi tenzih ya Rabbi. tebriye ile ya Rabbi. Amin. Sen fazla kerem ile Müslümanlara ehli sünnet akaidini ahkamını tebliğ etmeye bizi muvaffak eyle. Amin. Tebliğlerimizi meşru merzim ve müessir eyle. gönüllerde halika ile Bütün dinleyenlere hidayetler bahşeyle. Kalpleri, gözleri, gönülleri bu ehli sünnet sohbetlerine sarf eyle ya Rabbi. Amin. Döndür çevir ya Rabbi. Amin. Ehli binaatten bu diyalogçuların bu... Eli bu uyduranların, bu selefi akımının, ya Rabbi bu eli sünneti bozmak isteyenlerin güçlerini al ya Rabbi, foyalarını meydana çıkar ya Rabbi, eli sünneti sen takviye ile destekle ya Rabbi alamemin ve yaakhirun Askerimiz, polisimiz bizi koruduklar gibi sen de onları muhafaza ile, iç savaştan dış savaştan muhafaza ile, ezanımızı susturma, bayrağımızı indirme ya Rabbi. Ya Rabbi Sen fazla görevimle memleketimiz, vatanımızı ve İslam vatanlarını. Düşman tesallusundan ve işgalinden muhafaza eyle. Bölünmekten, parçalanmaktan, federasyonlara bölünmekten muhafaza eyle. Şu birliğimiz içerisinde dinimizi rahatça yaşamayı nasip eyle. Amin diyendilerine harca hemden azahat eyle. Hastalara acil şifa, dertlere deva, borçlara edalar ikram eyle. Evet ameliyat olacak kardeşlerimiz var. Sinan Elmas 26 yaşında. Hizmeti de var bu cemaate. Acil şifalar yaşayacağını eyleyip. Allah'ım, gencecik yaşta ya Rabbi, kalbini çok sağlam eyle ya Rabbi. Özgal Özçelik, karizmli babası, merhum Vural Özçelik, abimiz vefat etmiş. Ve diğer vefat eden cemaatlerimizden var, tanı, geçmişlerimizden tanıdıklarımızdan. Hepsinin ruhu için, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem hamdû ve resûlû. Şehadetlerimizi hediye eyledik. İhsal eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina. Muhammed el Nabi el Mü, el Habib el Gal Jahi, ve alani ve cahbi. Salat ve selam. Alek ya Rasul Allah. Salat ve selam. Alek ya Habib Allah. Salat ve selam. Alek ya